Yağmur yağıyor ömür hanım, gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katında? Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte, İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini, Birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödün sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birden bire büyümesi. Gülüşü artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarını sözüne pınar edememek. Uzaklarda bir adamın üşümesi, bir kadın dağlara daldıkça Işıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan, Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun, Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması, Ayrılık yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme, Yalnızca gölge vermesi ağaçların, iyiliğin küfre dönmesi ayrılık, Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya, Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın. Sevincin kundakçısı, hüznün arması. Sürehen korkusu inceleyin. Ayrılık o küçük ölüm. Usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu, bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken, bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, Aşkın şarabının ağzını açtım, yeryüzünden içti, Murt bende kaldı türküsü tenimde düğümlenirken, Odadan çıkışınla yolunu tutmuş, Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip, Bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı dediğinde, Varacağı yere varmıştı çoktan. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Ardı kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında. Gençliğimi anımsamak için, emekli kahvenelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım bir an önce solsun diye. İçinde ayışığı, iyi de kokusu ve begonvil bulunan tüm mevsimleri duvardan indireceğim. Mican türküsünü asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan 3 milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmini asacağım. Şaşırma... Yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun ki, Tenin tenime bu kadar sinmişken, Ömrüm azala azala akarken önümde, Gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, Senin korkularını, benim inceliğimi doldurup yüreğime, Bıraktığın boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacak.